Şüphe yok ki yağmur suları semadan inerken de bir araya gelip vadilerde akarken de derelere, ırmaklara barajlara ulaşırken de mübahtır. Yani ne demek mübahtır? Daha önce paylaşmıştık. Kamuya ait mal sayılır. Yani herkesindir. Şöyle olarak şahıs mülkiyeti altında değildir. Manasınadır. Evet. Bunda ihtilaf yoktur. Dağlarda, kayalarda, çukurlarda, Biriken sular da mübahtır. Şimdi yağmur sularından oluşan, kar sularından eriyip oluşan gölcükleri, krater göllerini, şunu bunu biliyoruz. Ama şöyle de var ayıracağım. Çukur kayalar var. Mağaramsı yerler var. Yağmur suları orada birikirler. Özellikle gölge ise uzun süre kalırlar. Bilmiyorum hiç. Afyon tarafında olanınız, Kütah istikametinde olanınız var mı bilmiyorum ama bu nevi kayalıklarda kalmış sulara gaklık derler. Gaklık. Bilmiyorum nereden ad geliyor. Keklikler oralardan su içerler. Bir de kafasını tabii hayvanlar işte oradan mı geliyor, kargalardan mı geliyor ama gaklıktan su almıyor. Birçok tarlada, bahçede giderek su çeşmenin olduğu yerde bu gaklıklardan su alınır ve bunlardan çay de şuydu, buydu bunlardan yapılırlar. Bunlar hep mübah, mübah sulardır. Evet. Kar ve dolu sularının hükmü de böyledir. Kar ve dolu sularının hükmü de böyledir. Tamam. Dolayısıyla tekrar geliyoruz. Yani bir yağmur suyu gökten inerken de herkes altına bir şey tutup onu alabilir. E, bu bir araya geldiği zaman da mübahtır. Gölcük oluşturduğu zaman da mübahtır. Sel olduğu zaman da mübahtır. Kar ve dolu böyledir. 6. Kaplarda, sarnıçlarda, depolarda, havuzlarda, bir araya getirilmiş kaynaklarla kaynaklarla bağı kesilmiş sular. Bunların çoğunu biliyorsunuz. Ancak şüphelendiğim bir tanesi var. Sarnıç. Sarnıç neye deniyor? Sarnıçlar kuyu gibidirler. Yer altına kazılırlar. Bazen kuyudan alt tarafı daha geniştir, geniş olarak kazılırlar. Ama bunlar kuyu gibi dipten suyu kaynayan şey değildir. Anlaşıldı mı? Şuradan geliyor birinci derecede. Evlerin de sarnıçları var. Eskiden evlerin yakınlarına sardıç, damların yakınlarına sardıç yapılırdı. Yağmur mevsimi başlayınca ilk önce sarnıçların kapağı kapatılır. Damlardaki kirleri ilk yağmurlar temizler. Temizlendikten sonra damların olukları sarnıca bağlanır. Anlaşıldı? Damlara yağan yağmurlar artık sarnıca akarlar, sarnıca dolarlar. Daha sonraki günlerde kuyu gibi oradan su alarak ne, ne yapılır? İçilir, harcanır, elbise yıkanır, hayvan sulanır veya hatta bahçe sulanır. Şimdi onu biraz daha modernize ettiler. Yerin altındaki sarnıca değil de, diyelim ki evin yakınına, villanın yakınına veya birli birine yüksek bir yere diyelim ki 10 litrelik ve ben 10 litrelik diyorum, 10 tonluk ve benzeri depo koyuyorlar, çatıyı tutup ona bağlıyorlar. Ondan da bahçeye veriyorlar. Sarnıcı şimdi yer altından yer üstüne çıkarttılar. E, buna, sarnıç buna denir. Sarnıçta su kaynamaz. Bu eskiden tarihi olarak da var. Yani e, eskiden şöyle düşününüz. Gözümün önüne geliyor. Biraz da meraksızız herhalde. Bir köy var. Antalya'da bir köy var. Çanakçı diye bir köy. Köyün yakınında yaklaşık 10 kilometre mesafede dümdüz bir dağ var. Dağın üzerinde dağ düz ama bina kalıntıları anlandıran, uzaktan iyi seçilmeyen şeyler görünüyor. O gün orada kaldık. Ertesi gün, lise çağlarındayım, ertesi gün dağın yolunu tuttum. Gittim tepesine çıktım. Dağın tepesinde müthiş bir harabe var. Tiyatro yerleri mi dersin, sarmıçları mı dersin, Asıl Bir dünya sarmıç var. Niye? Orada su olmaz. Buradaki insanlar kareye kapandıkları zaman, Düşman geldi aşağıda da karenin dağın aşağısında masada dağı dediğim zaman aşağısında da şüphesi arazileri vardı. Dağın alt tarafında çeşme var. Ama orada yok. Orada sarnıştan su biriktirmeleri yapmışlar. Çünkü düşman sardığı zaman kaleye kapanıyorsunuz. Su ihtiyacınız ne olacak? Ya aşağıdan çekerek dolduracaksın. Ya yağmur sularıyla oralara dolduracaksınız. Bunlar sarnıştır. Sarnışlar suyun olmadığı kaynak suların bulunmadığı yağmur sularını depolamak için kullanılan yerlerdir. Günümüzde dediğim gibi bu. Biraz üste yukarıya alınarak depo şeklinde kullanıp oradan bahçe suluyorlar. Halen var kullanılıyor. Ama tarihte sarnıç epey şey rol oynamıştır. Vardır. Şimdi bu nevi suları değerlendiriyoruz. Şimdi hükmünü, bunun hükmünü yazıyorsunuz. Her ne kadar su da Mübah olsa da ihraz edilince ihraz etmek demek yani saklanabileceği, korunabileceği bir kap içerisine almak demek. Yani mal içinde eve almak ihraz edilme sayılır ama burada bidona alınca, depoya alınca yani sarnıcı alınca Kabın içerisine kısaca alınca demek ihraz etmek bu fıkıhta kullanıldığı için kullanıyorum. Koruma altına alınınca depolanıp kaynakla bağı kesilince mülkiyet altına girer. Mülkiyet altına girdikten sonra mübah olmaktan çıkar. Virgül alınıp satılabilir. Onda buz yapılıp da satılan, yani buz, buz yapılma gibi değişik şekillerde de satılması caizdir. Şimdi adamcağızın bir tanesi bağırıyormuş, sermayesi eriyen bu garibandan alın gelin falan filan yaygıreyi koparıyor. Yani birisi de merak ediyor bu sermaye nasıl eriyor bilmem ne varıyor bakıyor ki adam buz satıyor. Şimdi şey olarak yani, yani sempati toplamanın yollar var, ticaretin de yolları var. E, dolayısıyla buz satıyormuş. Adamın sermayesi durmadan durmadan eriyor. Ama bir saat önce de buz aynı fiyat. Bir saat sonra da aynı fiyat. Erimişe de aynı parayı veriyorsun. Onun için erken gelin diye de bağırıyormuş adam. Yani erimeden yetişin diye. On, onlar gibi satılabilir. Tabii şimdi eskiden kar depolarlardı. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani dağlardan e, işte baharlarda karlar erimeye başlamadan önce donlu karlardan alırlar. Onlara belli e, sıcağın kolay kolay giremediği yeraltı mağaralarına depolarlar. Yaz gelince oradan çıkarırlar götürürler çuval çuval. Karlama içerisinden pekmezle karıştırırlar satarlar. Karlamadır adı e, da Çok da kaşık kaşık yani millet ona hoş olur. Şimdi kar bulmak kar elde etmek işte depolamak zor. Şimdi işin kolayını buldular buz yapıyorlar. Buzdan makine onu bir e, testere gibi şeyle kırıyor döküyor bir bakıyorsunuz kar gibi oluyor artık karlamanın da e, sahtesini çıkarttılar her şeyin sahtesi çıktığı gibi karlama yok artık çok az evet şimdi böylece suları baştan aşağı bir gözden geçirdik şöyle diyoruz yani e, genel su son cümle öyledir kaynaktan bir su aktığı sürece çeşme mülkiyet altında da olsa dışarıda da olsa arazilerde de olsa yine de kamunun hakkı var Kuyudip'ten kamuoyol sayık. Bir kimse arazisini koruyabilir. Mülkiyetine giyen başkasının sokmama hakkı vardır. Ama yine de ne dedik? Onun üzerinde böyle bir kaynadığı sürece, ana kaynakla bağı devam ettiği sürece böyle bir hakkı vardır. Demiştik önceki derslerimizde. E, budur yani karşılıklı olarak. E, bunu böyle değerlendirmek, böyle bilmekte fayda vardır. Ne zaman kaynakla bağını kesersen, depolarsan, ancak o zaman senin olur, o zaman satabilirsin. Mesela şöyle bir satış caiz değildir. Nerede? Bulunduğun yerde bir çeşme var. Çeşme taş oluktan akıyor. Çeşmenin başına dörsün, su ne sonra 50 kuruş diyorsun. Gelen insanlar çeşmeden böylece su satmak caiz değildir. Bu su böylece satılamaz. Ancak sen onu kaba aldıktan sonra dolaştırabilirsin, su satabilirsin, buz yapıp satabilirsin, şerbet yapıp satabilirsin. Ama kaynağından akarken onu satamazsın. Çünkü kaynağının yanına kadar gelmesine müsaade etmişsen onun artık içme ve abdest alma hakkı vardır. Tamam. Şimdi tamam suları hallettik. Şimdi otlar. Otları bu ön bilgi biraz da Otları özetleyeceğiz. O kadar derinlere dalmayacağız. Su, su gibi otların arasına dalmayalım. Evet. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Dilimizde ot kelimesi, yazdıracağım ben, ya şey yapmayın. Dilimizde ot kelimesi hem yaşı için kullanılır hem de kurusu için kullanılır. Yaşı için daha ziyade ne kullanılır? Eğer yerde büyümeye devam ediyorsa çim kelimesi kullanılır. Çimler geneli kastediliyorsa oraya da ne derler? Çimen kelimesi kullanılır. Arapçada da bunun benzeri bir kelime vardır. Elkele hem yaşı için kullanılır hem kurusu için kullanılır. Ama kurusu için haşiş denilir. Ayrıca şeyi içinde de yaşı için de ayrıviat vardır. Şey olarak her biri uşb kelimesi ne tacen uşbun hadra şeklinde kelimeler kullanılır. Dolayısıyla kurusu için ayrat vardır. Yaşı için ayrı at vardır. Genel için ayrı bir isim vardır. Birçok yerlerde yani Anadolu'da daha ziyade ne kullanılır? Ne kışa depolamak için e, saman kullanılır. Yani Anadolu'nun e, kırındaki çimenler uzun sürmezler. Baharda yeşerirler, yükselirler. Hayvanlar o günü, onu bir güzel yayılırlar. Ayrıca kışa depolamak için yeterli ot genellikle kuru iklim olan yerlerde yoktur. Ama iş Karadeniz'e yağmuru bol olan yerlere gelince bu sefer orada da saman yoktur. Niye? Çünkü buğday ekilmiyor. Buğday bizim köylerimizde mesela söylüyorum büyümüyor demeyeyim. Çok büyüyor. O kadar büyüyor ki başak vermiyor. Yani buğday büyüyor büyüyor yağmuru da yiyince yatıyor. Yeterli güneş bulmayınca da başak vermiyor. Yani kocaman oluyor. Başak vermeyince buğday ekmenin manası kalmıyor. Sırf samanı içinde onu ekmiyorlar. Haliyle ne oluyor? Buğday yerine ne ekiyorlar? Mısır ekiyorlar. Onun için Karadeniz'e ne demiş? Öyle kıtlık, öyle kıtlık oldu ki az daha buğday yiyeceydik demiş. Şimdi ekmeği, unu, her şey nedir? Mısırdandır. Şimdi gerçi pazar ekmekleri yayıldı. Evlerde eksigi ekmek pişmez oldu ama e, genellikle böyleydi. Şimdi oralarda otlar böyle oluyorlar. Buğdan yerine bu otlar biçiliyor. Bunlar kurulu, kurulu, kuru, kuruyor. Bunlar depolanıyorlar. Yani Karadeniz'in samanı ottur. Yani normal ottur. İki türlü depolanı. Bir kurutulduktan sonra ambarları depolanır. Bazen bal yalanır. Bir de ortaya bayrak direği gibi bir direk dikerler. Çevresine ot yığarlar. Bir güzel dolana dolana çiğner. O yükseldikçe ona yabayla atarlar. O çiğner çiğner. En tepede yalnız başına kalır ondan sonra. Şey olarak. Ondan sonra kendisine urgan atıyorlar veya dırmaç diye bir şey var. Dırmaç atıyorlar. E, oradan inmenin kolayı var. Yani urganı boynuna geçireceksin. Bir de aşağı oraya takarsan aşağı inersen ip yukarıda kalır. Öyle değil. İpin Ortasını takacaksın, bir tarafı gevşedeceksin, bir tarafı salacaksın, yani dengeli yapacaksın ki aşağı inince ip de seninle beraber gelebilecek. Böylece çiğniye çiğniye yiyarlar. Yağmur e, dışarıya, kar dışına tesir eder. İşte bir iki saat içeriye girmez. O dışı iç tarafını korur onun. Oradan aldıkça hayvanlara yedirirler. Otlar bunun için bir hem yeşilken kıymetledirler, hem kuruduktan sonra da kıymetlidirler. Şimdi şunu şöyle kaydediyorsunuz. Dilimiz ot. Hem yaşı hem de kurusu için kullanılır. Aynı şekilde Bu manaya çayır kelimesinin kullandığı da olur. Çim ve çimen ise daha ziyade Zemine bağlı ve canlı iken söylenir. Arapçada ise bununun için 3-4 kelime vardır. Tırnak içinde kele, yani k-e-l-e, -E, bir de apostrof işareti kele. Hmm. İki nokta üst üste otun hem kurusu hem de yaşına denir. Uşp o şebe uşp. Ayın evet. Yaş otun adıdır. Buyur. E evet. Şöyle diyeyim. Yani çocukken insanın telaffuz kabiliyeti daha yüksektir. Dili de daha incedir. Küçük yaşta dil şekillenmezse sonradan şekillenmesi zordur. Eğer küçük yaştan dilini bir insan yuvarlak yapmaya alışmamışsa yaşlanınca yuvarlak yapamaz. <gülüyor> yani küçük yaştan ıslık çalmayı öğrenmemişse sonra zor. Yani ıslık çalmayı artık zor öğrenir. Bu ve benzeri. Bazı harflerin telaffuzuna alışmamışsa çok önce çok, çok zordur onları telaffuz etmek. Değil mi? Evet haşiş. Otun, kurusunun adıdır. Şimdi bir kelime daha duyacaksınız. Bildiğiniz ama böyle bilmediğiniz bir kelime. Ayrıca bizdeki çim ve çimen manasına necm kelimesi de kullanılır. Necm ve necm-i izâ hevâdaki necm var o yıldız. Bir şey demedik. Yıldız. Ama geleceğim bağını kuracağım buracağım, Oradan buraya köprü kuracağım. Hiç merak etmeyin. Necim kelimesi de kullanılır. Evet. Siz yazın. Ben problemi çözeceğim. Rahman suresinin 6. ayetinde Zikredilen necim bu manadadır. Necim suresindeki yıldız manasındadır. Ve necmu ve şeceru esçüden diyor ayet-i kerimede. Tamam. Oradaki necim çimen manasındadır. Çimenler de ağaçlar da rahmana secde ederler manasındadır. Yani kastedilen orada gökteki yıldızlar değildir. Tamam? Pekala o yıldızla bu çimenin ne farkı var? Yağmurlar yağdı, baharlar geldi. Yerin altından çimenler filiz verir, kendisini göstermeye başlar. Tamam? Giderek yeşillik ortalığı kaplar. Geceleyin güneş gitti. Mavilik giderek koyulaştı pıt pıt pıt pıt pıt gökyüzünde de yıldızlar çıkmaya, belirgenleşmeye ve giderek ortalığı gökyüzünü doldurmaya başlar. Neceme kendisini belli etti, zuhur etti, ortaya çıktı demektir. İkisi de yani, kelimenin kökünü oradan alıyorlar. Yıldızlarla çimenler bu açıdan birbirlerine benziyorlar efendim. <gülüyor> tamam. Buna dil, yani şimdi gavurca bizde meraklı dil etimolojisi deniyor efendim. <gülüyor> Şimdi dil felsefesi vardır. Ee, dil üzerine kelimeler nereden geldi, ne diye gidiyor, neden oluyor, neden bu manayı kazanıyor. Bunun kendine ait bir düşünce tarzı vardır. İyi de bir zevktir. Dil öğrenmek isteyenler bu zevki elde etmelidirler. Dil zevkle öğrenilir. Yabancı dil de zevkle öğrenilir. Sağ olsun bizim Türkçecilerimiz de, yabancı dil hocalarımız da, hatta Arapçacılarımız da dili hale getirme konusunda son derece başarılıdırlar. Onu, onu, onun için de doğru bir dili öğrenemiyoruz. Ama dil yani kendisi size çok şey anlatır. Çok şey ifade eder. Her kelimenin bir bağ mantığı vardır. Ama çözemediklerimiz de var. Uydurukça olunca çözemediğimiz de var. Mesela onu da söyleyeyim. Çıkar kelimesi nasıl menfaat manasına geliyor ben bir türlü çıkartamadım. Çıkar demek insandan gider demek yani. Menfaatsa yani sağladığı şey artı artıdır. Çıkarla menfaat Menfaat yerine bu çıkarımıza uygun değil. Vallahi bu çıkar nereden geldi de bu manayı kazandı ben çözemiyorum. Olarak, uyduranlara sormak lazım. O kelime uydurma bir kelimedir. Menfaatin karşılığı, faydanın karşılığı uydurulmuştur. Çok çıkarcı. Yani durmadan bir şeyler verip çıkarıyor mu? Hiç de öyle değil. Durmadan biri dolduruyor. Nasıl çıkarcı oluyor? Yani, evet. ver Başkasından çıkarıyor değil mi? Tamam, tamam. Şey var. Banka soymuşlar, çete reisi alınan yani paraları taksim ediyor. Bütün çete, dokuz tane çete üyesinin karşısına oturmuş, adaletli bölüyor. Bir, bir sana bir bana, bir sana bir bana, bir sana bir bana, bir sana bir bana diyor. Gayet adaletli bir şekilde taksim edilmiş oluyor. Herhalde böyle, böyle. Şeyde, ne? E? E, evet, nasılsın? Evet bu manadadır. Ot, ot. Odun yapılı gövdesi olmayan bitkilerin adıdır. Böyle tarif ediyor kaynaklarımız. Odun yapılı gövdesi, dik duran gövdesi olmayan bitkilerin adıdır. Tamam, bu kadar tarif yeter. <gülüyor> Şimdi otların kısımları diyoruz. 1. İnsan emeği olmadan çıkan ve büyüyen otlar bu arada bakın fıkıh nelerle uğraşmış. <gülüyor> Neleri detaylandırmış. Ne, ne bilgiler var. Anladım. Bu da iki kısımdır. A. Mübah arazilerde büyüyen otlar. B. Mülkiyet altındaki arazilerde Kendiliğinden büyüyen otlar. Semiz <gülüyor> Tabii Tabi sen semiz dedin. Sivaslı yok mu? Madımak diyecek. Evet. Evet, evet ona mad Madımak. Ma Anadolu niye bilmiyor? Karadeniz'de olsa sırgan diyecek. Yani ısırgan da demezler. Isırgana Anadolu Anadolu'da. Karadeniz'de sırgan derler. Ekşi pancar diye bir ot var. Çok güzeldir ayrıca. Kuş pancarı diye bir başka ot var. Oo, daha neler var bir bilseniz. Evet. Kekik var. Adaçayı var. Ee, Maraşlı yok mu? Salep var. Yani onlar topluyan üstünü de değil altını da karıştırıyorlar. Evet. evet. Salep. Daha neler neler var. Evet. Şimdi bu nevi ot otlar. Anlaşıldı? Kendiliğinden büyümüş yani adamlar. Tamam. Şunu yazıyorsunuz. Bu otlarda bu otlarda bu otlarda ammenin hakkı vardır. Tamam. Yani herkesin hakkı vardır. Herkes ahır dağlarına çıkıp salep toplayabilir. Tamam. Hayır, yok ya. <gülüyor> Sen senin memleketteki ot yaz. Bizim orada kekik toplanır diye olarak. Herkes kekik toplayabilir. Gümüşhaneli yok mu? Gümüşhane çiçeği diye veyahut da e, başka bir ad var. Yani hiç solmayan daima o sarı renkte e, kuruduğu zaman da canlı duran bir çiçek var. E, Bizde gümüşhane çiçeği derler de gümüşhanelerin kendi ona başka bir çiçek diyorlar. Daima canlı durduğunu ifade eden manasına bir, bir şey diyorlar. Bu nevi çiçekler, çiçekler toplamaya e, çiğdemler toplamaya ve benzeri her, herkes caizdir. Ancak şunu diyoruz. Bu Şahsın mülkünde olursa da mı böyle? Evet şahsın mülkünde olursa da kabının hakkı var. Yani bu otlar derken ikisini de kastettim. Ancak kişi şah, mülküne adam sokmayabilir. Tamam ikisi ayrı şeydir. Ot kendi emeği yok. Kendi sulamamış. Kendi işte nasıl diyeyim sürmemiş. Kendi hazırlamamış. Kendi yağın yağmurla kendiliğinden büyüyen ot ise kamunun hakkı var. Bunu yani öncelik ona aittir. Bahçesine de engelleme hakkı var. Ama ancak bahçesine birisi girmişse, oradan tutmuş da madımak toplamışsa, oradan bir şey yapmışsa yani bahçesine izin veriyor girilmesine bu otu benim bahçemden sen niye madımak, niye sırganı topladın? Niye işte başka şey ebe gümeceyi unuttunuz, ebe gümeci topladın ve benzeri semiz otu topladın niyemez, Tamam Böyledir. Bir soru vardı ama yani şöyle. Evet diyemez. Şöyle yazıyorum. Bu otlarda amel hakkı var dedik mi? Ancak otlar mülkiyet altındaki arazilerde büyümüşse arazi sahibinin Mülkünü koruma. Uyacağı zararı engelleme hakkı vardır. Tamam. Dolayısıyla böyle bir araziye siz sığırları da sürerek ne yapamazsınız? Yani oradaki otları yayamazsınız. Ancak Girişe izin veriyorsa artık yayılmaya da izin veriyor demektir. Bunun manası. Böyle bir hak yoktur. Her ne kadar Nasrettin Hoca aksini yaptıysa da Nasrettin Hoca gelmişler sormuşlar. Hocam demişler gerçi onun kıtarlı ama birisinin ineğe demiş. Ahırdan boşansa gitse birisinin arazisindeki şey, ekini vesaire yese demiş. Ne hükmü ya hayvan cinsidir böyle şey olur demiş. Komşu komşuya Hoş karşılanan böyle şeyler de normaldir demiş. Yani iyilikle karşılanırsa müsemmal davranılırsa iyi olur. Adamcağız sevilmiş hocam demiş. Allah razı olsun. İçimi rahatlattın demiş ya. Bu gece bizim inek ahırdan kaçmış sizin bahçeye girmiş. <gülüyor> o iş değişti demiş. Şimdi kara kitaba bir daha bakmak gerekiyor. Durum değişti. <gülüyor> Böyledir. Evet. İki İnsan emeği ile büyüyen otlar. Bununla bir sonrakinin hükmü aynı onun için 3 yazın. 3 yazın. İster mübah arazilerden isterse mülkiyet altındaki arazilerden biçilerek toplanan ve depolanan otlar. Yani benim arazimde ot büyümüş, ben onu biçmişim, kurutmuşum, depolamışım. Veya hotta kırlardan, gitmiş ormanlardan oradan ot biçmişim, getirmiş bunu, toplamışım. Nehir kenarlarından biçerek toplamışım vesaire otlar. Şimdi bunlar damlarda saklanır, otluklarda saklanır, balyalar halinde saklanır ve benzeri olur. Şimdi bir şey daha var yanlış şey olarak. Bu ot, bu otlar nedir? Şahıs mülke sayılırlar. Bu otlar. Alınıp satılabilirler. Bu otlarda başkasının hakkı var, kabul edilmez. Bir insan boş araziye ister tohumunu serpiyor. Anlaşıldı? İsterse bugünkü gibi yama yamar gibi çimenlerin boyutu değişti gelip yama yamıyorlar, büyütüyorlar. İsterse daha iyi büyüsün diye araziyi sürüyor, suluyor. Kısaca otun büyümesinde insanın emeği varsa bir. İkincisi biçilerek sahiplenilmiş ise bu otlar artık şahıs mülkü sayılırlar. Başkasının bu otlar üzerinde hakkı kalmaz. Bir şey daha. Şöyle yazın. Nadasa bırakılmış anlatacağım. Nadasa nadasa bırakılmış. Nadasa. Evet, nadas. Nadasa bırakılmış. Tarlalarda Büyüyen otlarda Kendiliğinden Büyümüş ot kabul edilir. Nadas'a bırakmak ne demek? Buyur. Bekletmek. Bekletmek. <gülüyor> Şöyle, tarlayı 5-6 yıl ektin, ektin veya 3-4 yıl ektin, ne yapıyorsun? Tarla gıdasını toplasın diye bir yıl ekmiyorsun. Dinlendiriyorsun tarlayı. Bu özellikle tarlayı hırpalayan ekinler vardır. Ondan sonra daha çok yapılır. Ya birkaçın. Özellikle şey olayım, gün tarlayı çok hırpalar. Gıdasını çok emer. Yani peş peşe aynı tarlaya günün önünde ekerseniz verim düşer. Çünkü çok yoruyor. Yer elması da çok yorar. Bu ne? Sonra tarlayı bir yıl dinlendirmeye bırakırlar. Tarla bir kendini toparlar. Yağmurlar yağar eder gider. Ertesi yıl yeniden ekmeye başlarlar. Tarlandayı ekmeyip de dinlenmeye bırakmanın adı nadasıdır. Ancak bu nadas normal bahçelerden farklı. Sen bunu bir yıl evvel sürmüşsün, ekmişsin, tarlalaştırmışsın. Esasen içinde bir şeyler büyümeye de uygundur. Çünkü zemini sert zemin değildir, uygundur. Bu tarlayı ot büyüsün diye ekme sayılır mı veya sürme sayılır mı? Genelde sayılmazlar. Yani dolayısıyla ayrıca bunun için ot tohumları getirip de serpelemediyse, bunun için özel sulayıp da bir gayret göstermediyse ne sayılır? Buradaki otlar da kendiliğinden büyümüş otlardan sayılırlar. Evet. Şunu ek bilgi yazıyorsunuz. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh İmam Şafii Mülkiyet altındaki Arazilerde Büyüyen otları Arazi sahibine ait sayar. O diyor ki bu arazinin gıdasını emen, arazinin büyüttüğü, neticede araziye bağlı olan şeydir. Arazi kime aitse o da aittir. Su gibi başka yerlerden kaynayarak gelmiyor. Gıdasını o araziden aldığına göre o arazi sahibindir diyor. Hadiseye bu açıdan bakıyor. Devam ediyorum onun e, kanatına bütünleştirmeye. Hadiste zikredilen, hadiste zikredilen, hadiste zikredilen ne diyiniz? Mübah arazilerde büyüyen otlar kabul eder. Tamam. Hadiste ne diyordu? El muslimune şurakâu fî felâs. Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar diyordu. Birincisi su, ikincisi ot, üçüncüsü ateşti. Müslümanlar mübah arazilerdeki otlarda müşterektir diyor. Şahıs de müşterek değildir diyor. Yani hadiste zikredilen bununla ilgili olandır diyor. Ebu Hanife Allah şöyle bakıyor. Toprağın biz neresine sahibiz? Mülkiyet hakkımız var da bu neresine kadar toprağın? Çünkü toprağa biz katsak katsak alt tarafta nereden okyanustan mı çıkarız, nereden çıkarız? Vallahi alem tabii geçen mağmayı bilmem neyi geçebilirsek. Toprağın kaç metresi, kaç derinliği bize aittir? Yani kısmen bu mülkiyet zaman biraz izafidir. Yani hepsi dolayısıyla içerisinde gıda vardır. Onlar da Ebu Hanife de şu gözle bakıyor. Eğer sulamışsan zaten senin emeğin var demektir. Ekmişsen zaten senin emeğin var demektir. Gökyüzünden yağmur yağıyor. Mevla'nın toprakta var ettiği gıda, minarele şu bu sebebiyle de ne oluyor? Otlar büyüyor. Dolayısıyla bu ot mübah olmalıdır diyor. Tamam. Öbür taraftan İmam Şafii de nasıl bakıyor? Bu ot bu toprağın meyvesidir neticede. Su gibi derinlerden uzaklardan gelmiyor diyor. Yani su her taraflarda yerin altında döner dolaşır otona benzemez diyor. Bu bir bakış açısıdır. Öyle diyelim. Şimdi hadiste zikredilen suyu aldık, otu aldık, şimdi ateş diyorsunuz. Yani ateş edin manasını ateş değil. Tamam? Şöyle mülkiyet ve faydalanma açısından Ateş de ikiye ayrılır. Bir sahra'da parantez açıyorsunuz, açık alanlarda sahipsiz arazilerde parantez devam ediyor, sahipsiz arazilerde kapatın. yakılan ateşler. Yani orada bir odun kümesi vardı, bir kuru çalılık vardı, herhangi bir şey vardı. Siz onu tutuşturdunuz, yakıyorsunuz. Bu şekilde yatışan ateşler. İki, mülkiyet altında olan arazide tutuşturulan ateş Sahra'da tutuşturulan ateş deyince aklıma bir hadis-i şerif geliyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne diyor? "Meteli ve mesalukum kemethali raculin awqada naran feja'ala al-janab wa al-firash wa iqa'ana fiha." diyor. "Ve ben ve ana" اَخِذُمْ بِحُجَّزِكُمْ اَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَتَفَلَّتُونَ min يَد۪يمُ Benimle sizin durumunuz, sahrada ateş yakan bir insanın durumuna benziyor diyor. Adam ateşi yakmış, alevler gökselere yükseliyor, alevin dalgaları oynaşıyor, uzaktan bunu gören böcekler ve kelebekler ateşe doğru geliyor. Niye ateş? Cazip. Işığı var, dalgalanan dilleri var, görünüşü güzel. Adam da onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyor. Niye? Alev hareketli. Her an birisinin kanadına dokunur. içerisine çeker ve yakar diye. Ben siz ateşe tutmayasınız diye eteğinizden tutup uzaklaştırmak istiyorum. Siz ise eteğinizi elimden kurtarmak için çalışıyorsunuz diyor. İkaz ediciliği, tehlikeli hatırlatışı buna, buna dönzetiyor. Sahralarda bu nevi ateşler Eskiden bıldırcın avı içinde ateşe kalırdı. Bilmiyorum hala aynı taktik yapılır mı? Bıldırcınlar göçmen kuşlardır biliyorsunuz. Onların sese duyulduğu zaman ateş, ateş ateş denirdi. Ateşi görünce karaya yaklaştığını zanneden, karanın olduğunu zanneden hayvanlar inişe geçiyorlar. Biraz sonra da patır patır dökülüyorlar. Daha sonra da diğerleri onları yorgun hayvan zaten. Yere inince onlara avlıyorlar. Bu tip sahrada bir ateş yakılmışsa bu mübahtır. Şimdi bunun hükmünü yazıyorsunuz. Sahrada tutuşturulan ateş şayet sahipsiz odun ve çalılarla tutuşturulmuşsa Ortaktır. Işığından, ısısından herkes faydalanacağı gibi diğer insanlar. ihtiyaç duyunca gelip ondan ucu yanmış odun alabilir. Kendi odunlarını ocaklarına bununla tutuşturabilir. Ucu yanmış oduna ne derler? Ne? Köz o yani yanmış da nasıl adı ateşini taşıyana köz derler. Kömürden önceki haline. Ucu yanmış oduna E'si derler. Her yerde ne bilmem. E'si derler. Gelip millet birbirinin e, e, E'si alırlar. Giderler. Kendi ocaklarını tutuştururlar. Yani eskiden el ferrenin olmadığı günlerde ucu yanmış odun bir işe daha yarar. Sallarsanız yolunuzu gösterir. Yani karanlıkta ilerlerken ucu yana ateşli odunu salladığınız zaman şey değil yani alev çıkan zaten aydınlatır ama alev çıkmayan yapmaz aydınlatmaz ama ucunda köz varsa siz sallandıkça rüzgarlanır rüzgarlanınca canlanır canlandıkça da önünüzü birkaç metre önünüzü gösterir böylece geceleyin nasıl diyeyim ateş büceği gibi odunla ilerleyen insanlar görülürdü şimdi bu nevi şeyler şahıs mülkü olsa caiz değildir ama burada burada ne olabilir alınabilir evet Şöyle diyorsunuz şimdi birkaç kelime var bunu noktalayacağız. Odunlar, odunlar sahipli odunlar ise diğer insanlar. ışığından ısısından istifade etse de bu açık arazide hala yani odun sahipli arazi sahipsiz. Tamam? Yani pikniğe gitmişsiniz bir yerde ateş yakmışsınız ve benzeri. istifade etse de ateş sahibinin izni olmadan Ondan odun, köz alamadılar. Tamam. Isınma deyince yine Nasrettin Hoca aklıma geldi. Nasrettin Hoca'ya iddialaşıyorlar. Sabaha kadar ayazda durmayı başarsa, soğukta durmayı başarsa ona bir hediye verecekler. Hoca dururum diyor. Sabah kadar duruyor. Hava çok soğuk. Hoca diyorlar durdun mu durdun. Hiç ateşte ısınmadın mı ısırmadım. Hiç ateş görmedim mi? Gördüm diyor. Kilometre öteden diyor bir ışık geçiyordu. Kimin elindeyse. Hocaktan geçiyordu. O, sen ondan ısınmışsın diyorlar. Vermeyecekler ya vermiyorlar. Yemek üzerine anlatılırlarla iddialaşmışlar. Hoca diyorlar yemeği isteriz. Hoca çağırıyor bunları. Yemeği kazana dolduruyor. Gazanı tavan asıyor. Altına da bir mum dikiyor. Bekliyorlar. Sohbet, millet geliyor, kayna bekle bekle. Yemeğin piştiği falan yok. Hoca diyorlar, pişecek diyor. Ateşte diyor. Kazana koydum, ateşe de koydum. Daha ne istiyorsunuz? Neyse saat geçiyor. Her türlü yemek pişer. Hoca diyorlar, biz bu ateşi görmek istiyoruz. Bir çıkıyorlar. Yemek tavanda, ateş yerde. Hoca Allah'tan kork diyorlar. Bu on yıl geçse de pişmez diyorlar ya. Bu orada oradakine nasıl pişiyorsun? Olan diyor kaç kilometreden geçen ışık beni ısıttı ya diyor. Bu da onu pişirir. bekleyin. Şimdi, ısınma var. Gerçi şey olarak. Gerçi uzaktan geçen ışık da insanın en azından gözünü, gönlünü ısıtır. Öyle, öyle diyelim ama hoca işini biliyor. Şimdi son cümleyi yazıyorsun bununla ilgili. Mülket içinde yakılan ateşler ise ortak değildir. Odunu da közü de mülk sayılır. Şimdi şunu da yazın da söyleyeceğim. Burada ot ile odun ve ateş arasında fark vardır. Burada ot ile odun ve ateş arasında fark vardır. Şimdi şöyle odunu başka yerden toplayıp da ormandan getirseniz oraya, mülkiyetinize getirdiğiniz an odun sizin olur. Anlaşıldı? Mülkiyetinizdeki büyüyen ağaçtansa o da zaten sizindir. Kısaca bu öbürlerine, yani diğerlerine, otada da benzemez, suya da benzemez. Farklıdır. Bütünleşince zihninizde daha heyecanlanacak. Şimdi ağaçlar diyorsunuz. Ottan ağaca geçtik. Ağaçlar, ağaç odunsu gövdesi olan kış yaklaşınca kurumayan canlılığını Koruyan bitkilerdir. Yani mevsimlik değildir. Çam Çınar Gürgen Armut Elma kiraz ağaçları gibi. Tabi ağaç dedik ama ağaçlardan örnek serdettik ama ne vardır? Ağaçlar deyince insanın aklına gelen şeylerden bir tanesi de orman. Orman, ağaç denizine orman derler. Genel olarak. Şöyle diyorsunuz. Ormanla ilgili olarak insanlar insanlar Denizlerde, büyük ırmaklarda ve göllerde nasıl ortak ise ormanlarda da ortaktır. İki ortaktır. Ormanlar, ağaçları, yabani meyveleri, mantarları, ay hay av hayvanlarıyla. nimet kaynağıdır. Çektiği yağmur, ürettiği oksijen, şekillendirdiği dağlar, vadiler, ovalar ayrı ayrı nimetlerdir. Rabbimiz tırnak içinde O size bütün isteklerinizi vermiştir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Tırna kapat buyurur. Ve a'teekum min kulli ma seeltumuh ve in teuddû ni'metallâhî La tuhsuhhe buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet. Ormanlarda, sahralarda, kırlarda, kendiliğinden büyüyen ağaçlar da müşterek mallardandır. şartlarına uyularak sahiplenilebilir yaprağından dallarından çiçeklerinden meyvelerinden gölgesinden faydalanılabilir. Çiçeklerinden diyorum. Çiçeklerinden göz ve koku olarak faydalandığımız gibi ıhlamurun çiçeğinden başka türlü de faydalanıyoruz. Yani faydalanmanın başka yönleri de var. Evet. Şimdi bir ifade kullandık. Şartlarına uyulduğu ifadesini kullandık. Bunda yani genellikle mübah mallardan istifadede iki şart vardır. Birincisi ne olurdur? Öncelik hakkı. Yani önce kim vardıysa, önce kim ulaştıysa, su kaynağına önce kim vardıysa, ağaçta kestane toplamak için ilk önce kim vardıysa, Gölgeye ilk önce kim vardı, kim oturduysa, gölgeleniyorsa. Öncelik hakkı diyoruz buna. İkincisi, kamuya zarar vermeme. Kamuya zarar vermeme iki türü. Bir, faydalandığın eşeğe zarar vermeme. Bir de başka millete zarar vermeme. Yani ağacı yaralamıyorsun, ağacı kesmiyorsun, oraları kirletmiyorsun. Yani başkası zarar vermeme. İkincisi de nedir? Kamuya zarar vermemedir. Yani, önceliğe riayet edeceksin. Bir, başkalarına zarar vermeyeceksin ki. Asıl temel şey bu. Daha'lar var. İnşallah onları e, konu biterken paylaşacağız. Bunu şöyle tamamlıyoruz. Şahıs mülkiyetinde büyüyen ağaçlar önceden var olsa da Sonradan büyütülmüş olsa da, büyütülmüş veya büyümüş olsa da mülkiyet sahibine ait sayılır. Çünkü sırf ağacı için arazi alınır. Kavakları düşünün, kavak için ağaç alınır ve benzeri ağaç alın. değer ifade eder. Yani her bir ağaç kalasıyla yapısıyla tomruğuyla değer ifade eder. Şimdi oraya ek bir bilgi daha ekliyorsunuz. Şey olarak, kamışlar da kamışlar da ağaçlardan sayılır. Türkiye'de daha ziyade yaygın olan kamış türü vardır. Ne o? Yani hasıl yapılan e, veyahut da küçük, e, hafif e, olan kamışlardır. Kısa boyludurlar diğer kamışlara göre. Ama bir de bambu kamışı var tam ağaç. Yani ağacın dalına bile çıkabilirsin. Yanlış olarak e, çıkabilirsin. Esneklik oranı da yüksektir. Uzunluğu da 30 metreyi bulabiliyor. Yani şeylerin e, genellikle 27-30 metre arasında olur. Bambu komşularının boyları. Müthiş bir ağaç. Müthiş bir şey. Dayanıklık gücü çok yüksek. Şöyle diyeyim. Ee, bu ağaçların kullanılmadığı alan neredeyse yok. Dünyada en çok kullanılan ağaç bambuymuş. Bizde olmadığı için biz çok fazla bilmiyoruz. Ama birçok işte yani o dünyada yaşayan insanların her şeyi neredeyse bambu. uç tarafında ince yer var ya. İnci Ek yeri var onların biliyorsun. Altından kesiyorsun. Biraz üstünden kesiyorsun 10-15 santim. Oluyor bardak. Hazır bardak. Tamam. Alttaki büyük yer böyle yer var ya. Alttan kesiyorsun. Diyelim ki 30 santim yukarıdan kesiyorsun. Oluyor gova. Ona kupa takıyorlar. Hemen hazır gova. Bu ve benzeri. Yani onunla duvar örülüyor. Onunla ev yapılıyor. Onunla işte kulübeler inşa ediliyor. Onunla direkt yapılıyor. Şu, kullanılmadığı yer yok neredeyse. İnce dallarından bile, ince dallarından çok güzel hat kalemi olur. Biliyorsunuz. Buna varıncaya kadar çok kullanılan bir şey. Ağaçların dalları ağaçların kök ve gövdelerine ağaçların dalları ağaçların kök ve gövdelerine Fiziken bağlı olduğu gibi hükmende bağlıdır. Neden böyle değil mi? Şimdi anlayacaksınız. Başkalarının arazisine Veya kamu arazilerine cadde ve sokaklara sarkan dallar da böyledir. Yani ağaç kim aitse o da ona aittir. Diğer arazi sahiplerinin Veya kamu görevlilerinin bu dalların kesilmesine talep hakkı vardır. Genellikle şöyle bir şeydir, bir şey var, yollara sarkan dalların meyveleri yoldan geçenlerindir. Ver. Şimdi kesim. <gülüyor> Şimdi gezi parkındaki ağaç nedir? Kamu malıdır. Kamuya zarar veriyorsa kesilir. <gülüyor> Vermiyorsa kesilmemeli. Doğru olan budur. Ama işin e, garibi Gezi Parkı'ndaki ağaçları düşünen insanlar, ağaçtan nasip olmayan, anlamayan insanlardır. İşin daha garibi. Dikkat ettiniz mi hadiseye? Gezi Parkı'nda iddiası yapılan, cüngel kopulan ağaç 11 ağaç mıydı? O, o civarda diyelim, isterse 21 ağaç olsun canım. 11 ağaç, o oca, yani 20 yok. Onu biliyorum. Şimdi Gezi Parkı'ndakilerin eylemlere son vermek için getirdikleri şartlara baktınız mı? Tam ibretlik. Üçüncü köprü yapılmayacak. <gülüyor> İstanbul Kanada açılmayacak. Kanalı açılmayacak. Üçüncü havaalanı yapılmayacak. Bilmem ne falan filan. Yani boğazını tutup sıkacağım bir güzel. <gülüyor> Şimdi ne istiyorsun yani? Tam tam temelin dediği gibi. Yani haklı. Şey olarak talebin neyini ne seyine temel onu anlattım da yine anlatayım. Temel'e de sormuşlar demişler ki Temel ormanda ilerliyorsun karşına bir ayı çıktı ne yaparsın? Temel demişti. Dayarım tüfeğe, çak basarım tetiğe öldürürüm. Temel demişler yanında tüfek yok. Asılırım tabancayı demiş, boşaltırım mermileri. Temel demişler tabancan da yok. Çekerim bıçağı demiş, hançeri saplarım kalbine. Temel demişler bıçağında da yok. Temelin kavazını tasa atmış. Atlamış adam üzerine sıkmış boğazını. Ulan doğru söyle demiş. Benden yanamızın ayıdan yanamı. İlk, i̇lk önce şunu bir anlayalım. Şimdi siz ağaç mı kurtarmaya çalışıyorsunuz? 20 ağacın yerine 500 ağaç dikelim. Önceye dönelim. o mesele değil. Mesele öbür mesele. Şey olarak. Allah akıl gursak versin diyelim. Yani hayırlısı olsun inşallah. Hep beraber akıllarınız. Ağaçlar hakkındaki genel hüküm de budur. Şimdi oraya meyveler ve bal diyorsunuz. Tadında bırakalım. Evet. Meyveler ve bal. Bal da oluyor mu? Bal da olur. Yani ormanlarda, kayalıklarda, mağaralarda, ağaçların kovuklarında herede öyle bir bal yakalarsanız çok daha güzel. Tamamen hiç şeyi yok yani. Tamamen çiçeklerden tamamen doğal. Biz bunu hiçbir El karışmamış baldan olur. Tamam inşallah onu e, gelecek dersimizde. Oradan devam edelim. Arkasından av hayvanları geliyor çünkü. Bir de ava çıkacağız. <gülüyor> Şöyle diyelim. Yani günde daha önce 6-7 tane mekruh vakit vardır. Mekruh vakitin kendi ay hükümlerini paylaştık da namazlardan sonra mekruh vakit yoksa Evet yani insan kalkıp namaz kılabilir. Nafili namazlar kılabilir. Bunda sıkıntı yok. Hanefi'ye göre de öyle. Mekruh vakittir. İma, aradaki fark sadece şu. İmam Şafii Rahmetullah diyor ki o namazın bir namazın kılınması için meşru bir sebep oluşmuşsa kılabilir diyor. Ebu Hanife yani geniş vakitli namazlarda mekruh vakitte kılınmaz diyor. Şöyle Diyelim ki ikindiden sonra tavaf yaptınız. Tavaf, tavaf namazı için meşru bir sebeptir. Tavaf namazı kılabilirsin diyor. İmam Şafii. Ee, İmam Şafii Ebu Hanife Rahmetullah diyor ki tavaf namazı geniş vakitli bir namazdır. Gen o kadar geniş vakit verilmişken bunu mekro vakitte kılmamak daha doğrudur diyor. E, sabah... Fark bu. Başka bir fark yok. Aynı şey. Aynı şey evet. kılamaz, kılamaz. İki mezhepte de kılamaz. Anlaşıldı? Böyle. Hazreti Ebu Bekir ile Rabia İbni Kâb el Eslemi arasındaki arazi ortasında kalan ağaç ve kök olayı nasıl anlaşılmalı? Şöyle diyeyim, yani şöyle gene, gene de e, gidelim. Bir ağaç diyelim ki Anın arazisinde diyelim Ebu Bekir'in arazisinde veya Rabia'nın arazisindeki ağacın kökleri Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arazisine geçmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh veya diğer şahıs öyle diyelim diğer şahısların bu arazinin ağacın köklerinin kendi tarafına geçmesini önleme hakkı var mıdır? Evet vardır. Müsaade etmesi yani komşuluğun gereği midir? Gereği, ama zarar da verebilir ona. Yani kökler dediğiniz basit bir şey değil. Kök yani binayı yerinden sökebilir. Yani siz balyozla Süleymaniye camisini yıkamazsanız bir incir ağacı araya girer, minnacık tohum orada büyür, camiyi çatlatır ve göçertebilir. Öyle bir şey var. Yani hem taşın yapısını değiştirebiliyor, yumuşatıyor, topraklaştırabiliyor. Hem büyüdükçe orayı yarabiliyor. Yani bu şekildeki bir gücü var. Dolayısıyla bu hak vardır. Eğer araziye zarar vermiyorsa veya iddialaşmaya zarar vermiyorsa bunda sıkıntı yok. Anlayışla karşılanıyor. Ama insanın bazen canının sıkıldığı, bazen kızdığı an, anlar oluyor. Yani dolayısıyla bu arazi sahibinin bu hakkı vardır, bilesiniz. Daima. Mübah arazinin zıttı mülkiyet arazi midir? Evet. Devlete ait arazi her zaman mübah arazi midir? Evet. Devlete ait arazi değil bir arazi yoktur. Bütün e, de, şeydir Bizde yoktur esasen. Ee, bu tür araziler mübah arazilerdir. Ama mübah arazilerde devletin şekillendirme hakkı vardır. Hani hani şöyle diyelim. Diyelim ki kimseye ait olmayan 500 dönümlük bir arazi var. Devlet diyor ki ben bunu fena insan bu köyde duruyor. Çiftçilikten de iyi anlıyor. O adama vereyim bu araziyi çalıştırsın diyor. Bunu verebiliyor. Çalıştırmasını da verebiliyor. İhya ederse mülkiyetini de verebiliyor. Bunlara geleceğiz gere, Osmanlı'nın uyguladığı uygulamadan bir tanesi şuydu. Paşalarına, geniş ve benzerlerine, devlet ricaline, vezirlerine maaş vermiyordu. Ne veriyordu? Geniş arazi veriyordu. Al sana 200-300 dönüm arazi. Buradan hem maaşını çıkart, hem şu kadar insanın gelirini temin et, hem de bana 5-10 asker beslediyordu. Böylece hem maaş vermiyordu, hem de asker beslettiriyordu. Zahmet diye buna deniyor. Sipahi askerleri böyle askerlerdir. Ve bundan ki bunlar devlet ara devletin arazisi demek kamu'nun arazisi demektir esasen. Ama tekrar ediyorum devlet başında olan insan bunu arazileri yönlendirme halkın menfaati için kullanma ve şekillendirme hakkı vardır buna ıkta deniyor İslam hukukunda. Devletleri, bu Buyur? yasaklayabilir yani, yani, tabi yani, kamu tabi tabi. Yani, olan... -ca caiz evet şey geleceğiz işte kamu zarar görecek yani şöyle diyeyim. Biz ölü toprak diye niye adlandırıyoruz? Hem mamur beldeye yakın olmayacak, hem de kimse istifade etmeyecek. Ama Belgrad ormanları gibi herkesin istifade ettiği bir alansa veya ileride stadyum yapılabilecek bir yerse, ileride liman yapılabilecek bir yerse, ileride havaalanı olabilecek bir yerse, kısaca kamu faydasına ayrılmış bir yerse, camiydi, okuldu ve benzeri, bunlara, bunlar ihya edilmeyecek, imar edilmeyecek diye ona şey koyabiliyor. Sit alanı zaten İslam hukukunda daha önce söyledim. İslam hukukundan aktarma bir şeydir. E, nehirlerin ve denizlerin kenarları e, şahıs mülkiyetine girmezler. Sıfır alanları. Deniz için o ihtiyaçtır. Kişinin tarlasının kenarındaki ceviz ağacından dökülen cevizlere köylüler alabilirler mi? Yani evet alabilirler. Mülkiyetine girmeden zarar vermeden alabilirler. ihtiyacı. <gülüyor> Toplayı. Buyur. Olur. Evet. Peygamber Efendimiz diyor, yavrum yere döküleni ye diyor. Ağacı taşlama diyor biliyorsunuz. Şey olarak Kardeşi Şerif Evet. Tiroit bezleri, safra kesesi ve rahim e, fıtri organlardan olduğu için alınması uygun değildir diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Şimdi e, şöyle diyeyim. Hastalık sebebi olmadan alınması doğru değildir. Hastalık sebebi ise vücutta, yani vücudun diğer yerlerini korumak için bunlar alınmak zorundaysa, evet bu mecburiyettir. Ama sebepsiz yokken, işte bademciğin şişmesin diye bademciği aldırmak, şöyle olmasın diye aldırmak, onların hepsinin vücutta bir faydası var. Faydası olmadan Mevla ona oraya koymuyor. Dolayısıyla mikrop toplayıcı, şu her birini şey... Teravit bezlerinde kendine ait diye faydası var ama aşırı çalışıyorsa, şöyleyse, böyleyse, benzeri sebepleri varsa elbette ki ona göre tavır alınır. Bir de kan da fıtrattan olduğu için bağışı sadece ölümcül durumlarda uygundur ve sürekli bağış yapılınca en ufak kansızlık durumunda kan verildiği için bağış yapılması ve uygun olmaz deniliyor. Şöyle diyeyim, ihtiyaç yani kan bağışı, devam, ihtiyaç var demektir. Görünür ihtiyacı olsa da görmez Kan bağışı yapılabilir ama kişi burada kendi saatinde de düşünecek. Yani aşırı kan bağışı kansızlık meydana getirebilir, sıkıntı olabilir. Yani kişinin kendine emanet edilen bedeni de e, düşünmesi gerekir. Bir şey daha, kadınlardan ziyade kan bağışı erkeklerin yapması doğrudur. Kadınlar belli oranda kan kaybettikleri için kadınların %80'i, %90'ı zaten kansızlık çekerler. Bir de günümüzde sağ olsun çay tüketimi çok fazla oldu. Hemen de bir de kahvaltının peşine yemeğe yedik bir de çay içelim diyoruz. Sanki mecburiyetten gibi e, yemeğin hemen arkasından içilen çay demir eminimini düşürür. E, dolayısıyla kansızlığın sebeplerinden birisi olarak vardır. E, ama bu caizdir böyle denmez. Ama kan bağışlamayı veyahut da kan satmayı bir meslek haline getirmek doğru bir şey değildir. Vücut bu sefer ona göre anlıyor. E, kan, e, şöyle diyeyim Peygamber Efendimiz hacamat oluyor. Onunla bir kan bağışlamasa da vücudun kan sarfiyatıdır. E, vücut, vücuttan ayrılan kanın yerini çabuk telafi ediyor. Yani şu olarak Cenab-ı Allah sistemi öyle kurmuş, iyi ki öyle kurmuş. Evet. Bunu daha evvel organ bağışı üzerine epeyce konuştuk. Şimdi şöyle diyeyim, yani tanıdığınız bir dostunuz, böbrek ihtiyacı oldu, şu oldu, bir şey oldu, buna mı bağış olabilir mi? Olabilir. Bundan ötesi biraz epey hikayeli. Bunu konuşmuştuk. Evet. İki bina müteahhite veriliyor. Herkes kendi arazisinden mi kat ister yoksa çapraz mı istenir? Bu anlaşmaya bağlı ya. Yani, şu, yani karşılıklı oturup, yani ilk önce bu insanların e, binalarının devri için bir akit yapmaları sonra nasıl? istedikleri şartlar üzerine. Çünkü Şöyle diyeyim. Binanın bir tarafı iki artı 1'li yapılır. Öbür tarafı diyelim ki üçer Binanın yapısı öyle uygundur. 3 artı 1'li yapılır. Bu insanda verdiği arazi karşı 3 artı 1'li istiyorsa kendi arazinin üstüne rast gelip de rast gelmeyebilir. Bunun kısaca müteahhitle müşteri ev sahibi arsa sahibinin karşılıklı ittifakına bağlı olan bir hadisedir. Noktaladık efendim. Ve ahru davana en hamdülillahi rabbil alemin.